Şeytan Rijim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Wahid al Qahhar. Ve salat ve selamü ala Nabin al Ve ala alih ve ashabih al Ve ala jamiil anbiyâ ve mursselin al Abrar. Kıymetli kardeşlerim, iman atamız olan Hazreti İbrahim'in hayatındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Artık yavaş yavaş o yüce peygamberin hayatındaki yolculuğumuzu nihayete erdireceğiz birkaç dersle birlikte. Ve iki oğlu iki peygamber olan Hazreti İsmail ve Hazreti İsa'kla o yolculuğu sürdüreceğiz. Babalarının onlara bıraktığı o mirası biraz da o iki peygamber oğul üzerinden anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Hatırlarsanız. İlk derslerimizde yani Hz. İbrahim'le alakalı ilk derslerimizde Hz. İbrahim'in istisnai bir özelliğine dikkat çekmiştik. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de 28 peygamber anılır Efendimiz de dahil. Bu peygamberler içerisinde sadece iki tanesi için Usve-i Hasene ifadesi kullanılır. Usve-i Hasene'nin ne olduğunu o derste Geniş geniş açıkladığımız için buraya girmeyeceğiz. Özellikle Mümtehine Suresinin 4. ve 6. ayetlerinde Hz. İbrahim için Ahsap Suresinin 21. ayetinde de aleyhissalatü vesselam Efendimiz için. Bugünkü dersimizin başında da yine bir istisnai özelliğe dikkat çekmek istiyorum. Bu istisnai özellikler Hz. İbrahim'in derslerinin niye, niye bu kadar uzadığını da aslında bize aktarmış olacak. Niye biz bu kadar Hazreti İbrahim'in üzerinde durmamız gerekiyor? Daha nice nice şeyleri öğrenme adına onun bu bereketli hayatından her zaman istifade etme adına gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Aslında bunların ipuçlarını anlamış oluyoruz. Hepinizin bildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize namazlarda özellikle teşehhütlerde salli ve barik duaları diye bildiğimiz duaları öğretti ve oralarda okunması gerektiğini bize söyledi. Biz de ondan öğrendiğimiz üzere bu Allah Resulü'nün tavsiyesini, emrini yerine getirmeye çalışıyoruz. O olayı bize aktaran bir sahabi efendimiz var. Özellikle hakkında fidye ayetinin de nazil olduğu önemli bir isim, çok fazla... Bilmiyoruz bu ismi ve bu ismin hatıralarına biz de fazlaca değinmedik, yeri gelmedi ama için ama inşallah ileriki bir zamanda biraz daha farklı bir biçimde bu sahabi efendimizi tanımaya gayret ederiz. Kab İbni Ucre radıyallahu anhu o bize naklediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle bir gün otururken ona sorduk. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. Allah bize sana nasıl selam verileceğini öğretti bildirdi bunu sen de bize sana nasıl salat getireceğimizi öğret. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize salat dualarını şöyle öğretti deyip Salli ve barik dualarını bize naklediyor. Bu hadis Bukhari hadisidir, Bukhari Müslim hadisidir, bu hadis Tirmizi hadisidir. Onlarca kaynağımızda geçen bir hadis ki çok önemli bir bilgiyi de buradan öğrenmiş oluyoruz. Salatın nasıl getirileceğine dair de nebevi bir mesajı buradan almış oluyoruz. Şimdi biz her namazda teşehütlerinde özellikle okuduğumuz o dualarda ne dediğimizin çok iyi farkında olmamız lazım İnşallah beni dinleyen kardeşlerim en azından namazda Allahu Ekber deyip başlayıp selam vererek bitirdikleri o süreç içerisinde her ne diyorlarsa o dediklerinin anlamlarını biliyorlardır. Bilmemiz gerekir çünkü bilmezse eğer o namazlarımız gerçek manada ikame edilmiş namaz olmaz o namazlarımız bizi ayakta tutmaz o namazlarımız bizi her türlü çirkinlikten münkerattan alıkoymaz hakkıyla kılınan namazlar bunu sağlıyor ya bugün belki de hayatımızda namazın tesirinin olmamasının biraz da bu noktada da sebepleri var biz o salli ve barik dualarında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz üzere şunu söylüyoruz diyoruz ki Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in aline buradaki al hem İbrahim'in ailesidir hem de İbrahim'e iman edenlerdir. Yani İbrahim'in ümmetidir. İnşallah biz de onlardan biriyiz zaten. Biz onun milletindeniz. Aline ümmetine rahmet ettiğin gibi Muhammed'in aline ve ümmetine oradaki al de o manada rahmet eyle şerefini yücelt. Şüphesiz övülmeye layık olan yalnız sensin Hamid ve sen yüceler yücesisin Mecid. İnneke Hamidun Mecid bu işte. Allahümme barik deyince de ne diyoruz? Du, aynı duasında orada bir kelime değişiyor sadece. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in aline ümmetine rahmet bereket ettiğin gibi Muhammed'in Ümmetine Muhammed'in aline de hayır ve bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, şan ve şeref sahibisin yani mecitsin. Şimdi benim güzel kardeşlerim biliyorsunuz 124 bin bir başka rivayete göre 224 bin peygamberden bahsediliyor. Ama biz sadece bunlardan 28'ini Kur'an'dan okuyoruz. Eğer Kur'an o peygamberlik ailesi içerisinden birini seçmiş... Ve Kur'an'a konu etmişse onun değeri diğerlerine nazaran biraz farklılaşır. Eğer o peygamberler içerisinden birileri farklı farklı ifadelerle bizim nazarımıza veriliyorsa hele hele örnekliliğinin devam ettiğine dair bir vurguyla yani usve-i hasene bilgisiyle geliyorsa o değer biraz daha farklılaşıyor. Hele hele bir peygamber de her zaman namazlarımızın konusu oluyorsa biz dualarımızda o peygambere yer ediyorsak o peygamber üzerinden hem peygamberimize hem de o peygambere dua ediyorsak değer ve kıymet, ehemmiyet, önem daha da zirvelere çıkıyor. Niye Hazreti İbrahim zirvelerdedir biraz buradan anlamamız lazım. Bu öylesine olan bir şey değil. Burada çok çok ciddi mesajlar var. İnşallah hepimizde o mesajları alanlardanız. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bugün çok mühim iki konumuz var. Baya da zorlandım ben bu hafta. Dedim ki bu iki konuyu bu derste bitireyim de biraz önce Hazreti İsmail'e geçelim. Ama baktım ki olacak gibi değil. Bu iki konunun belki bu kadimesini yapacağız ve bir tanesini bitirmeye çalışacağız. Bir diğer konu. Bir dahaki hafta dersimiz olacak çünkü o konu çok önemli söz buralara gelmişken öyle sıkıştırıp da geçmek istemiyorum. Biraz sonra siz de ehemmiyetine ve önemine inanacaksınız. O zaman biz iki konunun mukaddimesini bir konunun hem mukaddimesini hem tamamını görmüş olacağız. Bir diğerini de bir dahaki derse bırakmış olacağız. Biz bugün Hazreti İbrahim'in misafirlerini bu Kur'an'da anlatılan bir mesele biliyorsunuz. Bir de Hazreti İbrahim'in dört kuş kıssasını Bakara suresinin 260. ayetinde geçen ve çok çok önemli olan bir ayeti. Bunların üzerinden iki önemli hastalığa ilaç alacağız. İman atamızdan, rehberimizden, muallimimizden, bize gerçekten bugüne kadar çok şey öğretenden bundan sonra da öğretecek olan inanılmaz derecede bu noktada rehberiyeti devam edecek olan Hazreti İbrahim'den. O iki önemli hastalık ney? Cimrilik ve vesvese. Cimrilik ve vesvese iki hastalık mıdır? Evet iki hastalıktır. Ne diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Said el-Hudri'nin nakdettiği o hadiste? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada önemli bir noktaya da dikkat çekiyor. İki haslet vardır ki bir müminde asla bulunmazlar. Onlardan biri cimrilik. Bir diğeri de kötü ahlaktır. Mü'minde bulunmaz diye işaret etmişse aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim orada bir sarsılmamız lazım. Çünkü cimriliğin olduğu yerde müminin o yakışan tavırlarına gölge düşürecek şeyler vardır. Ve müminde olması gereken vasıflardan bazıları gölgelenecektir. Bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada dikkatlerimizi bu hastalığın üzerine çekiyor. Onlarca hadis var bu konuda sadece bir tane değil ben sadece bir tanesini hatırlatmış oldum. Diğer hastalık vesvese, vesvese sözlükte şu anlama geliyor biliyorsunuz. Vesvese ya da visvas fısıldama kötü telkinde bulunma karışık sözler söyleme kuşkulanma yine aynı kökten gelen vesvas insanın içine doğan zararlı uyarıcılar kötü duygu ve düşünceler kötü telkinler şüphe fısıltı evham ile ahir başka şeyler de içerebilir bu önemli kavram bunların hepsini içeriyor bu manalar var. Vesvese hayatın birçok alanında insana müptela olabilir. Allah yardım etsin bu kardeşlerimize etrafımızda da var biliyorsunuz. Diyelim ki abdeste vesvesesi var çıkamıyor lavabodan temizlikte vesvesesi var. Hayat zindan olmuş ona ve onunla beraber yaşayanlara muamelada işte kuş kullanıyor mesela birine selam veriyor biri ona. Hemen arkasından bir sürü kurgu o bana onun için selam verdi şöyle yaptı kaşı böyleydi gözü böyleydi bir sürü şey hayatı hem kendine hem de onunla yolu kesişen insanlara bu noktada çok ciddi sıkıntılar veriyor. Bu insanın elinde olan bir şey değil bu bir hastalık insan bu hastalığa düşer oldu mu ister istemez iç dünyasında zihninde aklında bir sürü şey gidip geliyor. Bu vesvesenin en önemli ayaklarından bir tanesi de inançta olandır yani inanıyor Allah'a. Kitaba inanıyor peygambere inanıyor inandığını söylüyor ama bir türlü zihin dünyasında kalbinde o vesveselerden kendini kurtaramıyor. Hangi vesvese olursa olsun vesvesenin ilacı var Allah hiçbir derdi dermansız bırakmıyor. Bakmayın şu anda biz bu manada bu küresel işte imtihanla da karşı karşıyayız Cenab-ı Hak. Belli bir zamana erteliyor bu işin ilacını da çıkacak. Ölümün dışında yaşlılığın dışında birçok şeyin ilacı çıkacak. Allah bu noktadaki kuralının kaydesini koymuş. Vesvesede büyük bir dert büyük bir hastalık ilacı var. Özellikle bu ilacına ait Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü bize gösterdiği örnekler var. Ama bizim asıl konumuz bu değil biliyorsunuz. Biz Hazreti İbrahim'den öğrenmeye çalışacağız bunları. Ve çok önemli şeyler öğreneceğiz çok önemli yani bugün eğer girebilseydik bu konuya inanın ki inanç noktasında şu anda böyle içlerine kurt düşen böyle akıllarından bir türlü çıkmayan bazı şeylerden dolayı inanılmaz derecede içlerinde evham oluşan kardeşlerimizin dertlerine derman olacak şeylere gelecektik ama geleceğiz bir dahaki ders geleceğiz. Ben iki derste en sonda söylediğimi en başta söylemek istiyorum. Hazreti İbrahim bu iki hastalığında ilacını veriyor. Nasıl veriyor biliyor musunuz? İbrahim aleyhisselam bize cimriliğin hastalığının ilacı olarak cömertliği inanç noktasındaki vesvesenin ilacı olarak da itminanı veriyor. İtminan bu kavramı hiç unutmayalım. Ve Bakara suresinin 260. ayeti sizin de konunuz olsun. Ben bu hafta baya bir çalıştım ama dediğim gibi sıra gelmeyecek. Ama siz de biraz çalışın. Bu itminan kavramının üzerinden biz bir gönül huzurunu bir gönül sükunetini böyle zihin dünyamızdaki bazı kargaşaların böyle farklı bir biçimde dinginliğe kavuştuğunun örnekliliğini görelim iman atamız Hazreti İbrahim'den göreceksiniz neler neler söyleyecek bize inşallah biz bugün biraz işin birinci faslılığıyla alakalı olan şeyleri göreceğiz şimdi benim güzel kardeşlerim konu buraya geldi bir mesele yine temas etmek durumundayız şöyle bizim bir problemimiz var o problemimizin Ciddi ciddi sıkıntılarını çekiyoruz nedir biliyor musunuz Kur'an aslında uyardı bir sürü yerde uyardı yine dinlemiyoruz yine üzerimize almıyoruz. Bir yerde Rabbimiz bir şey söylüyor bize bir mesaj var biz o mesajı alıp gereğini yerine getireceğimize gereksiz detaylarla boğuluyoruz ve o gereksiz detaylar resmin o bütünü içerisinde görmemiz gereken meseleyi gölgeliyor. O gereksiz detaylar bizi çok meşgul ettiği için asıl mesajdan mahrum oluyoruz. Birçok mesele de bu böyle. Buradaki o iki kıssada da böyle. Mesela İbrahim'in misafirleriyle bu dört kuş kıssasına şöyle bir bakalım. Bakın neler tartışılıyor. Sadece bugün değil bakın tarihte de tartışılmış. Sadece tarihte kalsaydı yine gerek yoktu derdik bunları gündem etmeye. Bugün de tartışılıyor. İbrahim aleyhisselamın misafirleri kıssasında biraz sonra Okuyacağız ne olduğunu tartışıyor bizimkiler gelen elçiler kaç kişiydiler 3 müydü 4 müydü 8 müydü 9 müydü 10 müydü 11 miydi sanki oradan adet yakalayınca ne çıkacaksa nasıl bir şey olacaksa bunu tartışıyor. Sayfalar dolusu bilgiyle tartışıyor gelen melekler kimlerdi isimlerini tespit edecek İsrafil miydi Cebrail miydi Mikail miydi bunların üzerinde bir sürü zihin teri nökülüyor. Dök, Gelen meleklerin şekilleri nasıldı? Çünkü orada bir vurgu var onunla alakalı. Tam bazı yere kadar yani kabul edilebilir yani netice itibariyle insan merak edebilir bunları şey yapabilir ama eğer oradaki asıl mesajı göl geliyorsa orada bir problem var. Gelen meleklere nasıl bir sofra kuruldu? Bir sofra var burada etle birlikte neler ikram edildi? Sanki oradan kendi sofralarımıza bir şeyler mi taşıyacağız? Ve daha neler neler? Dört kuş kıssasına gelin o Bakara suresinin 260. ayetinde inanılmaz. Hele bu son dönemlerde bununla alakalı olan yazılanlara çizilenlere bakın. Asıl oradaki mesele ne? O meselenin üzerinde çok az duruluyor. Ama etraf meselelerle daha fazla bir biçimde uğraşılıyor. Mesela orada tartışılan birkaç meseleyi de söyleyelim. Diyorlar ki neden başka bir hayvan değil de kuş seçildi? Neden kedi değil köpek değil koyun değil başka bir hayvan değil de kuş seçildi. Kuşların sayısı neden dörttür? Niye üç değil beş değil altı değil dört. Hz. İbrahim kuşları kesti mi kuşları kendisine alıştırdı mı? En ciddi modern tartışmalardan bir tanesi budur biliyorsunuz. Hem alıştırıp hem kesti mi yoksa sadece kesti mi? Hz. İbrahim'in kestiği dört kuş hangileri? İşte güvercin, horoz, tavuk, turna mı? Tavuz kuşu, horoz, hindi, kaz mı? Horoz, karga, ördek, tavuz, batış başkalar mı? Daha neler neler bir sürü şey daha söyleniyor. Bir başka mesela dağların sayısı kaçtı mesela? <gülüyor> dört dağ mıydı? Hazreti İbrahim dört dağa birer parça mı koydu? Bir dağ mıydı? Bir dağın dört ayrı parçasına mı Hazreti İbrahim kurdu, koydu? Kuşları yedi parçaya ayırıp yedi tane dağ başına mı koydu? Bunlar da bizim kitaplarımızda tartışılan meseleler. Şimdi tartışılmasına ben bir şey söylemiyorum. Berdimin ne olduğunu bilmem anlatabiliyor muyum? Gerek buradaki gerek başka yerlerdeki asıl mesaj gölgelenecek kadar bu detaya girmemiz Bakara süresindeki o inek kıssasını bize hatırlatmalı. Niye anlattı Rabbimiz o inek kıssasını bize? Onlara dedi ki İsrail bir inek kesin başladılar. Bu inek nasıl olacak? Yaşı ne olacak? Rengi ne olacak? Koşulmuş mu olacak? Koşulmamış mı olacak? Öyle bir noktaya geldik yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Neredeyse yapmayacaklardı. Neredeyse çünkü detaya girdikçe boğulursunuz. Detaya girdikçe yükünüz artar. Detaya girdikçe sırtınızdaki yük o farklı bir noktaya gelir. Asıl almanız gereken şeyi kaçırırsınız onun için çok ciddi manada bu noktada detaycı olmak iyi bir şey değil Allah bir şey söyledi bitti ya fazla kurcalama neyi kurcalıyorsun zaten? kurcaladıkça kendine külfet oradan alacaksın aynı bu noktadaki uyarısını Rabbimiz Ashab-ı kef üzerinden de yaptı bize hatırlayın o ayeti 22. ayet acayip bir ayet orada diyor ki insanların kimi onlar 3 kişidir dördüncüleri de köpekleridir diyecekler yine beş kişidir altıncıları da köpekleridir diyecekler bunlar bilinmeyene gaybe taş atıyorlar bu acayip bir ifade şimdi o ifadeye bir daha döneceğiz yani hakkında bilgileri olmayan bir meselede tahmin yürütüyorlar kimileri de onlar yedi kişidir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 Ve onlar hakkında ileri geri konuşan kimselerin hiçbirinden malumat isteme. Allah sana ne dediyse onunla yetin. Acayip bir uyarı var aslında burada. Allah ne dediyse onunla yetinmek böyle bir şey karşımızda duruyor. Ama ayette geçen ifade o. Rejmen bil gayb. Halen gaybe taş atıyoruz. Halen bilinmeyene taş atarak. Oradan bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Halen Allah'ın verdiğiyle yetinmiyoruz. Resulullah'ın bize söylediğiyle yetinmiyoruz. Kurcalıyoruz. Alttan giriyoruz, üstten çıkıyoruz. O kurcalamamız bizi o mesajın gölgesinden mahrum etmese o mesajın verdiği temel mesaj işte neyse onunla aramızdaki ilişkiyi, iletişimi sağlam kursa sıkıntı yok ama o detaylar bizi yoruyorsa ve asıl meseleden bizi koparıyorsa işte problem var bugün burada işleyeceğimiz bu konuların da böyle bir problemi var ne yazık ki ve birçok insanımız meselede asıl Olması gereken mesajın üzerinde yoğunlaşmayıp böyle ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sıralarda belki irdelenmesi gereken meseleleri asli meseleymiş gibi nazarlara verdikleri için birçok o ayetin verdiği mesajda mahrum kalıyorlar. Allah bizi mahrum etmesin hakkıyla anlayabilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim Hz. İbrahim'in misafirleri kıssasına bir gidelim. Bu kutsayı Kur'an bize üç yerde anlatıyor. Bakın Hud suresi 69-76. ayetleri içerisinde 8 ayetle. Hicr suresi 51-58 ayetleri içerisinde yine 8 ayetle. Zariyat suresi 24-37 ayetleri içerisinde 14 ayetle. Üç yerde anlatıyor. Bu üç grup ayetin nüzul sıralaması şöyle. Zariyat suresi ilk nazil olanlardan... Nübüvvetin 5. yılının ortalarında. Hud suresi nübüvvetin 5. yılının sonlarında. Hicir suresi nübüvvetin 6. yılı başlarında. Şimdi bu nüzul sıralamalarına başka kardeşlerimiz başka alimlerimiz başka müfessirlerimiz farklı şeyler de söyleyebilirler ama biz Genel anlamda yaptığımız çalışmalarda kullandığımız bir liste var kendi oluşturduğumuz bir liste o listeyi kullanıyoruz. Özellikle Darul Erkam çalışmasını yaparken ilk 6 yılda inen ayetleri Siyer'deki bazı olaylara bağlı olarak bir sıralamaya dizmiştik 6 yıldaki olan o listeyi oradan kullanıyoruz ama burada çok da önemli değil yani bir iki sene ileri iki sene geri önemli değil ama netice itibariyle bizim tercih ettiğimiz listeye göre bu üç grup ayet nübüvvetin beşinci yılının ortalarında beşinci yılının sonlarında altıncı yılın başlarında iniyor bu eğer isabetliyse bu tespit beşinci ve altıncı yıllar zihninizde siyer tarihi açısından neleri çağrıştırıyor işkenceler çoğalmış Mekkeliler sertleşmiş inanılmaz bir öfke var Mekkelilerde peygamberi ve Müslümanları konuşturmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Efendimiz'e efter demeye başlamışlar onun soyu kesik olduğuna dair birçok şey söylüyorlar ve onlara Davet noktasında kapıların kapanması noktasında birçok şey yapıyorlar. Müslümanlar da bir nefes almak için Habeşistan'a gitmeye başlamış. O süreç yani 5. ve 6. yılı Siyer tarihi açısından bu hadiselerle biz hatırlıyoruz. Bu hadiselerin yaşandığı o zaman dilimi içerisinde ayetler iniyor. Şimdi böyle bir zemine o ayetler indiğinde o ayetlerin mesajına benim güzel kardeşlerim İmkansız gibi gözüken şeylere takılma ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah için imkansız diye bir şey yok. İman varsa imkan var, iman varsa umut var. Ayetler bunu söylüyor. Böyle bıçağın kemiye dayandığı bir zaman diliminde böyle mesajları içeren ayetlerin nazil olması öylesine değil ki Ayetlerin Allah Resulüne verdiği mesajları biz böyle okumak, okumak durumundayız. Ayetler şöyle bir mesaj veriyorlar yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imkansız gibi gözüken bir olayın üzerinden sana bir şey anlatıyoruz. Dikkat et yaşlı piri fani olmuş bir babadan yaşlı ve kısır bir anadan İshak doğuyor. Eğer İshak. Yaşı bu kadar ilerlemiş bir anne ve babadan doğuyorsa Allah bunu nasip ediyorsa herkesin ya olmaz bundan sonra çocuk mu olur ya bundan sonra onlar çocuk sahibi mi olacaklar dedikleri bir zamanda İbrahim ve Sare ikisine de binlerce selam olsun. Eğer çocuk sahibi oluyorlarsa sana efter diyenlere hiç takılma onların soyu bitecek senin soyun kıyamete kadar devam edecek. Ve sen asla ümidini yitirme asla umudunu kimseden kesme. Şu anda sana kin ve nefretle bakan niceleri kendileri olmazsa onların soyundan gelenler sana gelip iman edecekler. Bu umudu taşı yüreğinde. Ayetler bunu söylüyordu. Niye aleyhissalatü vesselam Efendimiz son ana kadar son ana kadar Ebu Cehil'den ümit kesmedi? Buradan anlayın. Niye Allah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kimselere kapısını kapatmadı? Bundan anlayın. Tebbet suresi inmeyene kadar amcasının etrafında da dört dolanıyordu o, efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu ayetler Allah Resulü'nde ümit adına bambaşka şeyler verdi. Ve efendimiz diyordu ki böyle Velit bir muhüreye bakarak "Ey Velit, eğer olursa Velit, olmazsa onun oğlu Halit." Oldu mu oğlu Halit? Oldu. Ebu Cehil'e bakıyordu Ebu Cehil olur mu acaba diyordu. İki Ömer'den biri diye dua ediyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Olmadı Ebu Cehil oldu mu İkrim'e? E oldu. As bin Vail ya küfürde zirve birisi Allah Resulü onun karşısında da yine büyük bir umutla duruyor. Onu kazanmaya gayret ediyor. Kazanamadı As bin Vail'i kazandı mı oğlu Amr ibn As'ı? E kazandı. Onlarca örneği var mı bunun? Var. E sen Müslüman sen bu ayetleri okumuyor musun ya? Sen nasıl umut kesersin birilerinden? Nasıl bu insanların iman etmeyeceğine dair bir şeye kapılabilirsin? O insanların imansız olarak öleceğini söylemek bir duadır. Dua sen aslında Allah'a diyorsun ki Allah'ım küfür üzere ölsün gitsinler bu adamlar. Böyle bir şey söylenebilir mi ya? Allah Resulü'nün bu ufkunu... Kur'an'ın onun ufkunu inşa ettiği bu ilkeleri ne zaman öğreneceğiz valla ben bilmiyorum. Ne zaman bu ayetler bizi adam edecek onu da bilmiyorum. Ne zaman bu ayetlerin bize verdiği bu mesajları bugünün dünyasıyla bağ kuracağız onu da bilmiyorum. Allah inşallah bir an önce bizi bu noktada belli bir noktaya getirsin de şu ayetlere rağmen ayetlere karşı konuşacak, ayetlere karşı tavırlar takınacak bir halden Allah bizleri kurtarsın. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın 3 tane pasaj biraz önce söyledim size. Biz sireti i Enbiya derslerinden de bir şey anladık. Kur'an'ın tekrarları öylesine bir tekrar değildir. Yani sadece orada anlattı burada da anlatıyor ki işte birbirlerini desteklesin. Böyle bir amacı yok sadece böyle bir amaç var ama sadece böyle bir amacı yok. Eğer Kur'an bir kıssayı bir meseleyi. Burada anlattı diyelim işte Zariyat'ta anlattı geldi Hicir'de de anlattı gitti Hut'ta da anlattıysa hatırlar mısınız geçen sene ilk derslerimizde size bir mercek getirdim ve merceğin üzerinden bir örnek verdim. Her bir kısadık anlattığı yerde mercek bir meselenin üzerindedir. Aynı gibi gözüküyor normalde böyle okuyup geçseniz dersiniz ki ya aynı yerde üç tane şey anlatılıyor. Ama işte üç farklı yerde aynı şey anlatılıyor. Ama merceği koyduğunuz zaman üzerine öyle olmadığını görüyorsunuz. Bir hatırlayalım bakalım neymiş. Bakın Zariyat Suresinin 24-37. ayetleri nübüvvetin 5. yılın ortalarında. Nasıl başlıyor o pasaj? Hel ke hadisu dayfi İbrahim el mukremin. Sana İbrahim'in ağırlanan yani ikram gören misafirlerinin haberi geldi mi? Allah Resulü'ne hitap ederek bunu söylüyor. Sonra devam ediyor. Misafirlere ikram edilen yemeğin muhtevası, Hazreti İsa'kın müjdelenmesi, Sare validemizin sevinç ifadeleri, Hazreti Lut'un kavmine gelen azap haberi, azabın nasıl olacağı onlarca meseleyi okuyoruz o pasajda. Geliyoruz Hud suresi 69-76. ayetlere nübüvvetin 5. yılın sonları. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا bil Büşra, قَالُوا سَلَامَا عَلَى selam. Ayet devam ediyor. Andolsun ki elçilerimiz İbrahim'e bir büşra ile bir müjde ile geldiler. Selam sana dediler o da size de selam dedi. Hud suresi 69. ayetten itibaren başlıyor. Misafirlerin müjde ile gelmesi burada olduğu gibi İshak'ın müjdelenmesine Sare validemizin inanmayışı nasıl bu bilgi yok Zariyat süresinde ben koca karı iken kocam yaşlı bir adam iken bizim nasıl çocuğumuz olacak diyor meleklerin bu söze verdikleri cevap sadece müjdelenen çocuğun İshak olmadığı burada yine var İshak'ı ve İshak'ın ardından Yakup'u müjdeledik torunu da müjdeleniyor İbrahim aleyhisselama acayip bir şey bu daha sonra Hazreti Lut'un kavmine gelen azap haberinin iletilmesi Hazreti İbrahim'in meleklerle azabın erteleme noktasındaki o konuşmaları Hazreti İbrahim'in eşsiz şefkat ve merhametinin nazarlara verilmesi ve daha neler neler Bakın Kud suresinde mesele biraz daha farklı boyutlarıyla karşımıza çıkıyor Geliyoruz Hicir suresine 51-58. ayetlere Son inen ayettir bu kıssayla alakalı. Nübüvvetin altıncı yılın başlarında ve bihum andayfi İbrahim. Onlara İbrahim'in misafirlerinin haberlerini ver diyor ayette ve sonra da başlıyor. Burada ne kullandı? Nebe kullandı. Neber neydi? Haber değeri olan bilgiydi ver ki onlara bu haberi düşünüp ders alsınlar ver ki onlara bu haberi üzerinde biraz farklı bir biçimde dursunlar ve oradan Allah'ın muradını anlama noktasında gayret içerisinde olursunlar peki buradan ne anlatıyor misafirlerin hallerinden Hazreti İbrahim'in çekinmesi İsa'nın müjdelenmesinde İbrahim'in tavrı bakın Diğer bölümde Sare'nin tavrı vardı burada İbrahim'in tavrı var. Merceği koyuyorsun o bilgi ortaya çıkmış oluyor. Hz. Lut'un kavmine gelen azap haberleri ki Hz. Lut derslerinde bu azap haberlerindeki farklılıkları da ortaya koymuş olacağız. Ve azabın nasıl gerçekleştiğini burada anlıyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim Kur'an'ın kıssalarının anlatması böyle. Siz o 3-5 nerelerde anlatılmışsa anlatılıyor mesela Hz. Musa derslerine geldiğimizde bunu çok daha iyi bir biçimde göreceğiz. Aynı kısa birçok yerde anlatılıyor. Ama bir bakıyorsunuz oradan bir bilgi bir bakıyorsunuz buradan bir başka bilgi bir bakıyorsunuz diğer tarafta bir başka bilgi. Puzzle'ın böyle parçaları gibi getirip koyduğunuzda resim ortaya çıkınca hayret ediyorsunuz. Ve Kur'an Allah'ın kelamıdır sözünü bir kez daha böyle hücrelerinize hissede hissede söylemiş oluyorsunuz. Burada da bunu söylüyoruz. Burada bu üç tane kıssanın anlatıldığı yerlerden. Biz onlarca konu çıkarabiliriz. İnanın bu onlarca ifade mübalağa değil. Mesela biz meleklerin insan suretinde gelmesi meselesinin üzerinde çok şey söyleyebiliriz. Konumuz melekler olsaydı bu ayetler bizim işimize inanılmaz derecede yarayacaktı. Meleklerin hem azap hem müjde haberini bir arada getirmesi. Acayip bir konu. Bir peygamberin müjdeye karşı tavrı. Bir peygamberin azap haberine karşılık tavrı ve o noktadaki sözleri. Azaba uğrayacak olan bir kavmin özellikleri. Azaba uğrayacak olan bir kavmin içinde olan peygamberin Hazreti Lut'u kastediyorum. Neler yapması gerektiği o ayetlerde bunlar var. Azabın onlara nasıl uygulanacağı. E bir amca var burada Hazreti İbrahim amca bir amca olarak Hazreti İbrahim'in Peygamber hem de melekler eğer bir azap haberini alıp gelmişse buna itiraz edilmeyeceğini o hepimizden daha iyi bilir. Ama buna rağmen orada azabın ertelenmesi noktasında meleklerle yaptığı konuşmalar o da İbrahim aleyhisselamın şefkatini merhametini gösteren çok önemli işaretler ve daha neler neler. Tabi biz bunların hepsine burada değinemeyeceğiz. Yani hepsine değinsek inanın hepsi biraz da benim gibi bir adam için bir ders konusudur. Onun için burada asıl konumuzla alakalı noktaya doğru ben sizi bir götürmek istiyorum. Sadece iki noktaya dikkatlerinizi çekeceğim. Birisi Hz. İsa'nın müjdelenmesi bu önemli bir mesele. Diğeri ise misafir ev sahibi ahlakı açısından bu ayetlerin değerlendirilmesi. Bu ikinci konu cimriliğin ilacının cömertlik olması noktasında da bize çok şey söyleyecek. Onun için biz bu kıssayı bu iki meselenin üzerinde biraz yoğunlaşarak anlamaya çalışacağız. Şimdi hatırlayın Hazreti İbrahim yıllar yılı evlat hasreti yaşıyor. Sarevali validemizden olmuyor. Mısır'ın bir hediyesi olarak Hacer anamız geliyor. Sare anamızın işte iş teşvikiyle vesilesiyle Hacer ile evreniyor Hazreti İbrahim ve ilerleyen yaşında İsmail aleyhisselam oluyor biliyorsunuz epey de ilerlemiş burada bir mucize gerçekleşti aslında İbrahim aleyhisselam için bir mucize o kadar yaşı ilerlemiş olmasına rağmen İsmail'in gelişi bir mucize sonra bir mucize daha gerçekleşecek daha da ilerlemiş yaşı şimdi yaşını da söyleyeceğim birazdan o ilerleyen yaşına rağmen Allah ona bir müjde daha veriyor o müjde ney Hazreti İsa'k şimdi bir mucize ile geliyor aslında Hazreti İsa. E İsa kim? İsrail oğullarının atası. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın lakabı biliyorsunuz. Yakup Aleyhisselam'ın babası Hazreti İsa. İsrail oğullarının atası. Yıllar yılı bu mucizeyi anlatıp durdular. Tevrat'ta da var zaten bu İbrahim'in yaşı ilerlemiş çocuk olması mümkün değil. Ama Allah bir mümkün olmayanı mümkün kıldı ve böylelikle İbrahim İsa'ka sahip oldu. Bu mucizeyi dillerden dillere anlatıp duruyorlar. Ne zaman ki İsa aleyhisselam yine bir mucizeyle doğdu. Sanki yüzyıllardır bu mucizeyi anlatan kendileri değilmiş gibi Tuttu İsa Aleyhisselam'ın doğumuna ileri geri konuşmaya başladılar. Hakikat karşısında konumlanmaları bu. Ve buradaki tarafgirlikleri, taasupları, taassupları, meseleleri anlamamaları, meseleler arasındaki bağlantıları kuramamaları gerçekten ibret nazarıyla okunması gereken hakikatler ki Kur'an zaten bu noktada bize bunları anlatmasının en önemli sebebi de bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim ne olur şu iki noktaya dikkat edin. İsmail aleyhisselamla, aleyhisselamla İshak aleyhisselam nasıl geldiler? Hazreti İsmail ateşe teslimiyetin hediyesidir. Hazreti İshak kurbana teslimiyetin hediyesidir. Ben de buradan şöyle bir cümle daha eklemek istiyorum bunun arkasına. Allah'a teslim olanı Allah hediyesiz bırakmıyor. Allah için bir şeyleri terk ettiğinizde Allah size daha büyüklerini veriyor. Yeter ki içinde pazarlık olmasın yeter ki içinde bir beklenti olmasın yeter ki içinde başka şeyler olmasın onun için İsmail'in gelişi ateşe teslimiyetin bir karşılığıdır bir hediyesidir olayları biliyorsunuz bir daha girmeyelim oralara. Hazreti İsa'k kurban meselesi ki geçen derslerde anlattık o meseleyi o meselenin arkasından İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetin bir hediyesidir. Kur'an bu iki hediyeyi çok farklı şekillerde anlatır bize. Şimdi ben sadece bir bilgiyi nazarlarınıza vereceğim. Gerisini size bırakacağım. Bakın İsmail Aleyhisselam'ın müjdelenmesini okuduk biz geçenlerde Saffat Suresinde Saffat Suresinin 101. ayeti "Fəbşşernehu biğulam halim" biz de ona halim bir çocuk müjdeledik diyor Saffat Suresinde İsa Aleyhisselam da müjdelendi nasıl anlatıyor Kur'an Zariyat Suresinin 28. ayeti "Fəbşşeruhu biğulam in halim". İsmail Aleyhisselam bir gulamın halim, İshak Aleyhisselam bir gulamın alim. İkisi arasındaki farkı unutmayın. Hicr süresinde de yine bu müjdelenme var. İnne nübeşşiruke bi alim. İshak Aleyhisselam için. Hazreti İsmail'in müjdelenmesi ve onun doğumu, onun halim oluşuyla nazarlarımıza veriliyor. İshak Aleyhisselam müjdelenirken onun alim oluşu bizim nazarlarımıza veriliyor. Bu çok güzel bir ayrıntıdır. İsmail'in üzerinden halimliğin İsa'nın üzerinden ikisine de binlerce selam olsun alimliğin bu. Demek değil ki İshak alimse halim değil İsmail halimse alim değil. Ama bir şeyler burada öne çıkmışsa ve bir şeyler biraz daha farklı bir vurguyla gelmişse biz de buradaki o vurgunun üzerinde durmamız gerekecek. Duracağız da zaten yeri geldiğinde İsmail aleyhisselamla İshak Aleyhisselam derslerinde geleceğiz. Ama bu bilgisinin zihninizde bir yerde dursun. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Burada parantezi bir açarak bir şeyi söylemek istiyorum. Şimdi ben biliyorum ki beni dinleyen kardeşlerimin içerisinde de var. Ya da onların yakınları içerisinde de var. Benim yakın etrafımdaki kardeşlerimin içerisinde de var. Çocuksuzlukla imtihan edilen aileler var. İstiyorum ki şimdi tam onlara burada bir dua edeyim. Şöyle bir dua etmek istiyorum. Diyorum ki Allah nasıl ki Sare annemizi ve İbrahim babamızı İlerleyen yaşlarında İsmail ve İshak ile sevindirdiyse sizi de katından bir rahmetle sevindirsin. Böyle yürekten bir amin deyin. Dünyanın bir yerinde beni dinleyen kardeşlerim var. Böyle bir imtihanı olan kardeşlerimize bu duayı yapma sorumluluğumuz var bizim. Bu imtihanı yaşayan kardeşlerime buradan bir şey çıkarıyorum ben. Eğer yanlışsa Allah beni affetsin ama doğru olduğu kanaatim var o da şu. Bize melek gelmeyecek bitti o, o bitti o peygamberlere geliyor o bize gelmeyecek ama bize bir şey geliyor halen Allah'ın yarattığı vesileler bizim meleklerimiz aslında. Şimdi diyelim ki böyle bir imtihanı var bir kardeşimizin meşru vasıtaları kullanıyor işte tüp bebek ile alakalı beş defa denedi olmadı altıncısını denedi olmadı yedincisini denedi olmadı. İnanın şu ayeti anlasak var ya imkan varsa sonuna kadar denemeye devam et. Et çünkü senin meleğin o. Allah sana rahmetini o vesileyle getirecek. Onun için asla ümidini yitirme. Yaşım şu oldu şöyle oldu böyle oldu telaşlanma. Allah verirse eğer Allah bu noktada bazı şeyleri ikram edecekse eğer sebepler dairesinde de bir şeyleri yaratır var eder. Onun için bu noktada böyle bir imtihanı olan kardeşlerimize lazım olan en önemli şey ümittir. İkinci lazım olan en önemli şey ise meşru vasıtaları sonuna kadar hem de sonuna kadar kullanmaktır. Cenab-ı Hak bu noktadaki kardeşlerimize imtihanı böyle olan kardeşlerimize yardım eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit epey ilerlemiş ama asıl önemli konuya da şimdi geldik. Biz bu Tablolar üzerinden misafir ahlakına ve ev sahibi ahlakına dair bazı mesajlar alırız. Ve buradan da işte cimrilik dediğimiz o hastalığın aslında şifasına ait de ipuçları yakalamış oluruz. Olayı bir hatırlayalım. Şimdi bu üç ayette anlatılanları ben şöyle bir kurgu şeklinde yani bir tasvir ederek sizin zihinlerinizde iyice otursun diye bir özetlemek istiyorum. Hazreti İbrahim ve hanımı Hazreti Sare. Bir kısım kaynakların verdiği bilgiye göre 80 yaşlarının üstündeler. Hatta tam verelim Hazreti İbrahim'in yaşı o günlerde 86. Bir başka rivayete göre 120 yaşlarında. Epey ilerlemiş yaşı Sari annemizde ona yakın bir yaşta zaten. El Halil'deki evlerinde otururlarken o güne kadar hiç tanımadıkları bir grup insan evlerine gelir. Ayetler böyle söylüyor bize. Hazreti İbrahim tanımamasına rağmen yabancı olduklarını bilmelerine rağmen hemen buyur eder onları eve alır koşar içeriye mutfakta ne varsa ki ne olduğunu da ayetler zaten bize söylüyor. Hemen hazırlar bir yemek bir et yemeği onların önüne sofrayı koyar ve onları sofraya da buyur eder. Misafirler yemek yemezler biz yemiyoruz derler onların yememeleri onların yabancı olmaları İbrahim Aleyhisselam'ı bir anda korkutur ve onların normal insanlar olmadığı yönünde hemen onda bir endişenin oluşmasına sebep olur. Bunun üzerine o insan suretinde gelen misafirler kendilerinin görevli melekler olduklarını söylerler görevlerinin de iki tane olduğunu söylerler. Bir Büşra, müjde bir de azap haberi. Büşra İsak'ın müjdelenmesidir zaten. Azabın haberi ise Hazreti Lut kavmine gelen azabın haberinin Hazreti İbrahimle paylaşılmasıdır. O haber paylaşılınca işte müjde önce verilince seviniyor tabii Hazreti Sare de Hazreti İbrahim de. Arkasından azap haberi verilince Hazreti İbrahim inanılmaz derecede üzülüyor. Amcadır çünkü. Yüreği kaldırmıyor. Merhamet sahibidir. O anda bu meselenin Allah'ın emri olduğunu bilmesine rağmen merhamet damarı biraz fazla öne çıktığı için ayetlerden zaten bunları görüyoruz. Hükmü sorgulamıyor. Sadece azabın ertelenmesi noktasında orada meleklerde bir şeyler konuşuyor. Üç tablodan genel hatlarla bizim okuduklarımız bunlar. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Meseleye gelin bir misafir ahlakı bir de ev sahibi ahlakı çerçevesinden bir bakalım. Misafir ahlakı diyoruz. Bakın hem Hicir süresinde hem Hud süresinde geçen yerlerden de başka şeyler alabilirdik. Ama ben biraz sınırladım yani çok fazla uzatmayalım. Altışar madde ev sahibi ve misafir ahlakının altışar tane temel maddelerini sadece zariyat süresinden çıkardım ben. Üzerinde dursak başka şeyler de çıkacak. Zaten bu ahlaka biz Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediklerini eklesek epey bu noktada maddeler çoğalacak. Ama 6 tane ana madde hem misafirin ahlakını anlamamız açısından hem ev sahibinin ahlakını anlamamız açısından bize inanılmaz derecede ipuçları veriyor. Birincisi şu misafir ahlakında misafir ev sahibinin izni ve müsaadesiyle eve girer. Gelir izin ister ev sahibi buyur derse içeriye girer buyur demese girmez. En temel misafir ahlakını buradan alıyoruz. İkincisi misafir selam der ve selamın gerektirdiği sorumluluğu yerine getirir. Mesela biz bunu zariyat 20, 25'ten çıkarıyoruz siz tablodan zaten ayetleri görüyorsunuz. Selam demek ne demek? Selam dediğiniz zaman benden bizden size Evinize, sofranıza, namusunuza, iffetinize, şerefinize, itibarınıza yani hiçbir şeyinize zarar gelmez diyorsunuz. Selam bu sadece söze bakma bu bir paroladır. Selam dediğin anda benden emin olabilirsin kardeşim. Selam dediğin anda benden sana zarar gelmez diyorsun aslında orada. E şimdi sen bir misafirsin gittin bir eve sana bir şeyler ikram edildi. Kapıdan çıkar çıkmaz başladın bir şeyler konuşmaya. Sen selamı anlamadın. Eğer selamı anlasaydın asla onu yapmazdın. Çünkü selam demek bu demek zaten. Orada selam dediğin anda bir parolayı ortaya koymuş oluyorsun. Bir şiarı. Bir sembolü dillendirmiş oluyorsun ve onun arkasında bir sürü sorumluluğun altına imza atıyorsun. Benden sana zarar gelmez. Ne namusuna zarar gelir, ne iffetine zarar gelir, ne sofrana zarar gelir, ne itibarına zarar gelir. Gelmez ya gelmez. Sen bunu dediğin andan itibaren bütün bunları kabullenmiş oluyorsun. Bakın misafir ahlakının en önemli kodlarını öğretiyor bize işte iman atamız Hazreti İbrahim. Üçüncüsü misafir. Ev sahibini sıkıntıya sokacak taleplerde bulunmaz zariyat 25'ten bunu da çıkarıyoruz gider artık ikram ev sahibine kalmıştır ister yapar ister yapmaz ister az yapar ister çok yapar o ev sahibinin bileceği iş gider oturursun sen adam müsaade ettiği ölçüde yani ev sahibi tamam sonra kurcalamazsın yani sen orada bir beklentiye girmezsin çünkü diğer hukuk o biraz sonra gelecek. Ama sana düşen buradaki en büyük soru sorumluluk nedir? Asla ev sahibini sıkıntıya sokacak taleplerde bulunmamaktır. Bulundu mu? İbrahim'in misafirleri bulunmadı. Gitti oturdular. Neyse ondan sonrasını Hazreti İbrahim yaptı. Dördüncüsü misafir ev sahibinin işlerine karışmaz. Zariyat 26'da bunu Görüyoruz. Bakın Kur'an'dan da okuyoruz zaten bunu. Hazreti İbrahim onları içeri aldı ya oturttuğu yanlarında bir işte hal hatır onlara sormuştur büyük ihtimalle. Sonra hemen onların yanından ayrıldığı nasıl ayrıldığını şimdi göreceğiz. Mesela onlar ayrılırken Hazreti İbrahim onların yanından ayrılırken melekler şunu diyebilirlerdi. Ya İbrahim otur biz meleğiz işte sana şunu getirdik hele otur başka şey yapma falan filan demediler beklediler. Niye? Çünkü ev sahibinin işine karışılmaz otur bir bekle bir şeyler oluşsun ondan sonra bize bunu öğretiyor işte bakın ayetlerden ne güzel bu noktada bazı mesajları alıyoruz. Beşincisi misafir ikramları ya kabul eder ya da güzellikle kabul etmez ama güzellikle kabul etmez. Sofra kuruldu onların önüne meleklerin önüne onlar da sofraya davet ettiler onlar güzel bir şekilde dediler ki biz yemeyeceğiz reddedişlerinde de bir güzellik, bir nezaket, bir zerafet vardı. Meleklerin üzerinden bunu öğreniyoruz. Altıncısı da şu: Misafir ev sahibini moralini bozmaz, bilakis onu sevindirecek sözler söyler. Neyle gitti melekler İbrahim Aleyhisselam'ın evine? Büşra ile gitti, müjde ile gitti. Sen de müjde ile git. Sevindirecek şeylerle git bazen bu bir hediye olsun hediyeleşin diyor değil, değil mi peygamberimiz aranızdaki muhabbet artsın diye bazen gönlünü hoş edecek sözler söyle ama moralini bozma adamın hem adamın evine gitmiş kurulmuş oturmuşsun hem de adamın moralini bozacak işler yapıyorsun İşte sen bu ayetlerden misafir ahlakını öğrenmiş olsaydın bir misafir olarak bir yere gittiğinde nelere dikkat etmen gerektiği konusunda ipuçlarını buradan alırdı İşin misafir ayağı böyle gelelim ev sahibine Ev sahibini de altı maddede özetleyelim. Birincisi ev sahibi evine gelmek isteyen misafirleri ciddi bir mazereti yoksa kabul etmelidir. Çünkü gelmek istiyor adam kapını kapatma diyor sana aç aç kapını zaten açmaya ait meselede biz o cömertliği görmüş olacağız. O noktada bir terbiyeyi öğrenmiş olacağız sana gelmek istiyor adam. Ciddi bir mazeretin yoksa mazeret olabilir insanın birçok mazereti bu noktada olur. Eğer bu noktada gerçekten bir mazeretin yoksa gelmek isteyen adama yok deme. Aç ki bu noktada ev sahibinin ahlakına uygun bir biçimde davranmış olasın. İkincisi ev sahibi selam diyerek gelen misafirlerine selam diye karşılıkta bulunmalı. ...ve selamın gereklerini yerine getirmelidir... Buradan şöyle bir hüküm çıkarmak için zorlamaya gerek yok. Ya biz selamu aleyküm diyoruz ya da esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü diyoruz. Böyle dinmesine gerek yok işte biz buradan öğreniyoruz. İbrahim aleyhisselam selam dedi melekler selam dedi İbrahim aleyhisselam da selam dedi. Ya öyle değil ki selamı burada sadece bir parola olarak söylüyor. Selamın nasıl olduğunu peygamberimiz bize öğretti. Boşuna o detaylarla zaman öldürmeye gerek yok. Ama buradaki mesaj şu. Nasıl ki misafir selam diyorsa ve selam dediğinde bir şeyler oluyorsa ev sahibi de selam dediğinde onların gereklerini yerine getirmeli. Mesela adamın biri geldi karşılaşmıyor musunuz bu tarz şeylerle? Ben hayatımda birkaç kez karşılaşmışımdır. E her zaman gelen adam medeni değil bedevi de geliyor. Adam geldi evinizde size hakaret ediyor. Evinizde size ölçüsüz sözler söylüyor. Niye dişinizi sıkıyorsunuz buradan dolayı? Evinizde çünkü evinizde bir şey demiyorsunuz dişinizi sıkıyorsunuz diyorsunuz ki ya ben selam dedim o da bana selam dedi her ne kadar o selamın gereğini yerine getirmediyse ben getirmeliyim diyorsunuz çok çok böyle çizgiler zorlansa ne diyorsunuz kalk git kardeşim kalk git evimde. Sana bir şey yapmayayım diyorsunuz değil mi? Çünkü evde yapılmaz evde olmaz bu iş. Selam dedik ki başladı çünkü. O selamın gereğini yerine getirme adına hem misafire hem ev sahibine burada çok önemli şeyler söylüyor. Selam bu bunu anladığında benden güven içindesin ben de senden güven içinde olmalıyım. İkimiz de barış ve emniyet içerisinde olmalıyız. Sen misafir olarak ben ev sahibi olarak demek durumundayız. Üçüncüsü. Ev sahibi misafirlerine sıkıntı vermeden elinden geldiğince ikramda bulunmalıdır. Bakın çok önemli zariyat 26. Sıkıntı vermemek ne? Adam geldi oturdu başladınız. Aç mısın size sofra hazırlayayım mı ne yersin ne içersin? Gereksiz şeyler bunlar. Ne vereceksen ver. Misafir çoğu zaman utanır zaten bu noktada. Geldiği vakitte eğer sizin bulunduğunuz memlekette sosyal çevrede bir yemek vakti ise sormaya gerek yok ki adam sen her gün öğle vaktinde yemek yiyorsun o da o vakitte geldi akşam yediğin bir vakit var o da o vakitte geldi artık o Allah'ın bir misafiridir ve senin misafirindir geldiğinde o misafire artık neler soracaksan işte sorup sorup bir sürü soru sorup da hiçbir şey yapmamak böyle bir şeye de gerek yok sorularla karşı taraftaki insanı Utandırmaya da gerek yok. E güzel sorular da soranlar var biliyorsunuz. Mesela misafir geldi nasıl soruyor? Soruyor bazıları susuz musunuz uykusuz musunuz? Yemek yok o soruda. Yani uykusuzsan yat susuzsan suyunu iç yat öteki yok. Bazen de şöyle soruyor işte çay mı içersiniz kahve mi? Eğer misafir böyle biraz farklı birisi ise diyor ki çayı içelim kahveyi de yemekten sonra içeriz diyor. O da öyle söylüyor. Ama ne olursa olsun biz eğer ev sahibi ahlakı meselesini öğrenmişsek buradan bu noktada bizim yapmamız gereken sorularla yoğun işte bir şeylerle ortalığı bu noktada farklı bir biçimde o ayağa kaldırarak bir şey yapmamalı. İbrahim aleyhisselamın yaptığını yapmalı. Dikkat edelim yine ne olur dikkat edelim. Hazreti İbrahim'e gelenler yabancı. Yabancı hiç görmedi insanlar onlara bir inek kestiği inek etinden kızartıp getiriyor işte Kur'an'daki ifadeyle. Onlara getirdiği en güzel ikram bu ve yabancı bunlar. Biz o ayetin oradaki bize verdiği mesajını iyice anlasak var ya oradan alacağımız şey şudur. Soframızı karşıdakinin konumuna, cebine, itibarına, oradan gelecek karşılıklara. E geldi adam tanıdık adam yemek vermese gider bizi kınar. Kınama korkusuna ya da verelim gider bizi över övme beklentilerine bunların hiçbir tanesine takılmadan... Allah'ın bana gönderdiği misafir ben bu misafire İbrahim aleyhisselam gibi davranmalıyım kim olursa olsun elimde ne varsa onun önüne sermeliyim diyerek bir hassasiyetle hareket etmek mesele bu zaten eğer habersiz gelmişse evde ne bulursa o ama davetli gelmişse siz onu davet etmişseniz o zaman sizin elinizden ne gelecekse o yani bu noktada birini davet ettiğiniz zamanki durum biraz daha farklılaşır ama burada özellikle öğrendiğimiz bir şey var ki Hazreti İbrahim bir ayrım koymuyor. Yabancıya da tanıdığa da yaptığı tavır böyle bir tavır ve bizden istenen de bu. Dördüncüsü ev sahibi ikramlarını yaparken misafirlerini yormamalı. Gereksiz bir şekilde ortamı germemelidir. Bakın çok önemli bir şey bu. Zariyat suresi 26. ayet. Ayeti bir hatırlayalım. Feraghe ile ehlihi fecae bi icil mi eclin semin Hemen misafirlerine sezdirmeden ailesinin yanına gitti içeriye ve oradan pişirilmiş semiz bir inek etinden yapılmış bir kebap aldı getirdi. Ayet bunu söylüyor. Feraghe bize bir ahlak öğretiyor. Nedir bu ahlak biliyor musunuz? Misafir geldi. Ev sahibi başladı ortalığı velveleye vermeye. Çocuğa bağırıyor telefona sarılıyor hanıma bir şeyler söylüyor gidiyor geliyor sehbaları birbirine vuruyor. Ortalığı böyle kaldırdı ayağı. E i̇nsan rahatsız olur bundan. Böyle bir şey yok ev sahibinin ahlakını öğreniyoruz. Misafire sezdirmeden ne yapılacaksa yapılacak. Onun yanından öyle bir ayrılacak ki misafir fark etmeyecek ne olduğunu. Gidecek ve o manada neyse alıp gelecek. Ayette bir güzellikte daha var. Fecae bir enclin semin buradaki fe fe takibiye Arapça bilenler bunu bilir ne anlama geldiğini yapılan işin seri olduğunu gösteriyor. Gitti saatlerce gelmedi değil gitti anında geldi işte gidiyorsun mesela bir eve ya bir çay getireceksiniz yok Dursun'a söylenmiş. Yarım saat bir saat bekle babam bekle iki kap yemek saatlerce bekliyorsun böyle değil işte neyse. Bu zaman itibariyle al acele o anda olabilecek şekilde olacak. Çünkü bu noktada kimseni sıkıntıya sokacak bir halinde yok. E neticede bir eve gittiğin zaman çıkamıyorsun da oradan. Adam ne bırakıyor seni ne ikram geliyor önüne. Bekle babam bekle orada bu noktada bazı şeyler sıkıntıya giriyor. Netice itibariyle bu ayetlerde ne ev sahibine ne misafire bu noktada sıkıntıya girmeme adına uyarılar geliyor. Dolayısıyla bu konuda bizim İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinden alacağımız çok önemli meselelerin olduğunu burada hiçbir zaman unutmayalım. Bakın benim güzel kardeşlerim şu bilgiyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Misafire ikramda nezaket ve hızlılık cömertliğin kemalindendir. Bunu unutmayın. Misafire ikramda nezaket ve hızlılık yani çabuk davranmak cömertliğin kemalindendir. Cömertlik eğer Gerçekten oluşmasını istiyorsak işte alanlardan bir tanesi de bu. Beşincisi ev sahibi ikramlarını yaptıktan sonra misafirlerini en güzel şekilde takdim etmeli ve onların rahat etmesini sağlamalıdır. Zariyat 27'den bunu da çıkarıyoruz. Şimdi hanım mutfakta bir şeyler yapıyor ama siz odada oturuyorsunuz. Oo, mutfaktan sesler geliyor kapkaçaklar birbirine girmiş. Hanım çocuklara bağırıyor evde gergin bir ortam var. Siz bir misafir olarak nasıl rahat edebilirsiniz burada? Olmaz. Ne olacak? Ne olacaksa sükunetle olacak. Sonra geliyor yemek neyse işte ikram. Evin sahibi sizin önünüze onu koyarken... En güzel şekilde koyacak nezaket burada çıkar takdimin de usulüne uygun bir biçimde olması gerekir ki usulsüz bir şey oluşmasın. Sofrayı kurdu Hazreti İbrahim sonra ne dedi ileyhim. onlara sofrayı yaklaştırdı yani onların rahat edecekleri şekilde sofra onların önlerine kondu sonra dedi ki buyurun yemez misiniz dedi. Takdim de güzel, mezaket de güzel, sofranın zaten şeyi de güzel. Dolayısıyla bütün bunlar bize ev sahibinin ahlakına ait bu bilgileri veriyor. Altıncısı ve sonuncusu da şu ev sahibi misafirlerinin gelişinden memnun olduğunu onlara hissettirmek için evin diğer sakinlerinin burada tırnak içinde bir ifade kullanacağım bakın hukuka göre selamlaşmasına zemin hazırlamalıdır bu maddeyi bir daha tekrar edelim ev sahibi misafirlerinin gelişinden memnun olduğunu onlara hissettirmek için evin diğer sakinlerinin hukuka göre selamlaşmasına zemin hazırlamalıdır kim var evde hanım var çocuklar var hukuka göre gidiyoruz. mesela çok çok yabancıysa bu noktada belli bir hukuk yoksa Hanım ille de gelip misafire hoş geldin demez ama demek durumundaysa mesela senin amcan geldi hanım netice itibariyle onun gelini sayılır. Dayın geldi onun gelini sayılır başka bir akraban geldi bir yakın dostun geldi her neyse o hanım hukuka riayet ederek mahremiyeti zedelemeden gelip orada hoş geldin der ev sahibi olarak bu misafirin gelişinden aslında ev sahibinin memnun olduğunun bir işaretidir. E senin evinde 3 tane 4 tane çocuk var girmişler bir odaya gülüyorlar işte fiskos konuşuyorlar misafir orada. Gelip elini öpmüyor gelip hoş geldin demiyor gelip hal hatırını sormuyor. E misafir ister istemez bundan rahatsız olmaz mı? Evin diğer sakinlerinin gelip hoş geldin dememesi sanki işte babanın zoruyla işte gelmiş zaten baba almış gelmiş evdekilerde hiç bundan memnun değil gibi bir tablo oluşur burada. Onun için misafiri burada rahat ettirmek için. Belli şeylere dikkat ederek işte söyledik mahremiyeti hukuku netice itibariyle koruyarak bu noktada misafire hoş geldin demeli. Biz o ayetleri dikkatle okuduğumuzda Sare anamızın o misafirlere hoş geldin dediğini oradan çıkarabiliyoruz zaten. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın Hazreti İbrahim bize takva, tevhid, tazim, tevekkül, neler neler daha bir sürü tedbir birçok alanda tebliğ alanda birçok şey öğretti bize sofra adabını da öğretti ve sofra adabıyla alakalı hem misafir ahlakını hem ev sahibi ahlakını da öğretti İnşallah bu noktadan bazı şeyleri almışızdır İnşallah bu noktada İbrahim aleyhisselamın üzerinden alınması gereken ahlaki ilkeler alınmıştır ve bizim hayatlarımıza da taşınmıştır. Allah hepimize bu noktada yardım etsin ki şu Kur'an'ın güzel hakikatleriyle hayatlarımız yeniden şekillenmiş olsun. Burada bir noktaya daha dikkatlerinizi çekip öylece sözlerimi noktalamak istiyorum. Hud suresinde yani burada bu pasajlar içerisinde Hud suresinin 73. ayetinde önemli bir ifade var. Bağlamı bir hatırlayalım. En başta Sallı ve Barik dualarına bir gönderme yapacağız çünkü buradan. Melekler Hazreti İbrahim'le hanımını, hanımı Sare'ye İshak Aleyhisselam'ın müjdesini, ardından torunu Yakub'un müjdesini verdiler. Sare annemiz ne dedi? Olacak şey değil dedi. "Galet ya ve ileta. Vay başıma gelenler." dedi. Ben bir koca karı, bu kocam ilerleyen yaşına ihtiyarlamış halinde bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım dedi. Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Sare anamız inanamadı yani bu duruma. E i̇nanılacak gibi değil ama mucize zaten bu. İnsanı aciz bırakan şeydir. Bu söze karşılık melekler bir şey söylediler orada. Bakın ne dediler? Galu etacibine min emrillah. Rahmetullah ve berekatu aleykum ehlel beyt. İnnehu hamidun mecid. Bu ayet salli ve barik dualarının Kur'an'daki delillerinden bir tanesidir. Bakın ayetler, ayetteki ifadelere ne olur dikkat edin. Ve bir şey söylüyorum ben bazı derslerde bazen bazı yerlerde söylerken de altını çizerek söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir şey söylemişse onun şöyle ya da böyle bir şekilde Kur'an'da delili vardır. Allah Resulü Kur'an'dan delilsiz konuşmaz. Bazen fark ederiz bazen etmeyiz bazen gözden kaçırırız bazen tespit ederiz. Ama bir şekilde vardır vardır bu aleyhissalatü vesselam Efendimizin birçok hadisi için geçerlidir. İşte salli ve barik duaları içinde böyle bir Kurani delil var. Başka Kur'an'ı deliller de var. Bakın burada ne dediler? Melekler dediler ki sareye konuşuyorlar Allah'ın emrine kudretine mi şaşırıyorsun Allah'ın rahmeti, bereketleri sizin üzerinizedir ey ehli beyt, ey ev halkı. Şüphesiz o hamid övülmeye layık, mecid yüceler yücesidir. Şimdi burada bir ifade çıktı karşımıza. O ney? Ehli beyt. Sonra bu ehli beyt ifadesi kavramlaşacak biliyorsunuz. Ama Kur'an'ı yine bütüncül olarak okuduğumuzda Kur'an'da üç yerde ehli beyt geçiyor. Hud suresi 73. ayette. İbrahim Aleyhisselam'ın ev halkı için Kasas suresi 12. ayette Hz. Musa'nın ev halkı için Ahzab suresi 33. ayette Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ev halkı için ama biz bugün ehlibeyt dediğimizde genel itibariyle kavram bizim zihnimize geliyor. Bilelim ki Kur'an'da ehlibeyt bu ve Kur'an kimleri ehlibeyt görüyorsa biz bu noktadan ehlibeyti değerlendirdiğimizde Kur'an'ın bu bilgilerinin ışığında meseleye bakmış oluruz. Allah aşkına şu ayeti anlasak peygamberin hanımları ehli mi değil mi diye bir tartışma yapar mıyız? İşte Kur'an söylüyor zaten söyleyeceğini onun için başka yerlere meseleyi çekmeye gerek yok. Allah Resulü neslinin devamiyeti adına kızı Hazreti Fatma'yı işaret etti ancak netice itibariyle o kerime annelerimiz Peygamber evinin sultanları Hatice'sinden Ayşe'sine, Cüveyre'sinden Meymune'sine binlerce selam hepsine olsun. Onlar da o Ehli Beyt'in birer parçalarıdır. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu kadar şeyden sonra bir modern hayata girelim, girilir mi, girmek doğru olur mu bilmem ama sözlerimi öyle nihayete erdirmek istiyorum. Modern hayat şu anda yaşadığımız şu hayat mekan itibariyle evlerimizi genişletti eşya itibariyle de hayatımıza bir rahat getirdi. Bunu hepimiz şöyle ya da böyle itiraf ederiz. Ama ne yazık ki aynı hayat gönül itibariyle gönüllerimizi daralttı ve bizi eşyanın hakimi kılacakken bizi eşyanın mahkumu etti. Biz teknolojiyle daha rahata erip daha fazla bu noktada hayır adına işler yapmamız gerekirken bunlar oldu hayatımızda. Şimdi bir korona süreci yaşıyoruz. Bakın bu süreç inanılmaz derecede bir imtihan. Bu sürecin arkası nasıl gelecek Allah'tan başka kimse bunu bilmez. Bu süreçten sonra nasıl bizi bir hayat bekliyor onu da Allah'tan başkası kimse bilmez. Ama biz bir şeyleri tahmin edebiliyoruz. Şu yaşadığımız modern modern hayat bu korona sürecinden önce de Daralttı mesela bazı şeyleri ve bazı şeyleri hayatımızdan çıkardı. Mesela şöyle dönüp evlerimize baksak 10 senelik son süreci mesela son 10 seneyi bir değerlendirsek kaç defa evlerimizde sofralar kurulmuştur misafirler için? Ve kaç defa o misafirler kimliğine kişiliğine duruşuna şuyuna buyuna bakılmadan sadece kendi işte 3-5 tane insanla sınırlı tutmayıp birçok insanla soframızı paylaşma noktasında bu noktada neler yapmışızdır neler yapmamışızdır kontrol edilmesi gereken bir şey. Şimdi böyle bir bireyselliğe alışmıştık zaten biz. Bu koronadan önce de vardı bu hayatımızda e, görünen o ki bu sürecin sonrasında bu bireysellik hastalığı daha da yaygınlaşacak ve insanlar kendi işte kabuklarına, kendi sanal alemlerine, kendi dünyalarına çekilecekler. Ben de beni dinleyen kardeşlerime diyorum ki ey benim güzel kardeşlerim biz kendimizi kime nispet ediyoruz? Sofrası herkese açılan İbrahim'e nispet ediyoruz aleyhisselam. Biz kendimizi kime nispet ediyoruz ne istenmişse ondan hayır demeyen peygambere nispet ediyoruz öyle mi? Yani biz eğer ümmeti Muhammed'sek bu Allah Resulü'nden biz bunu biliyoruz İbrahim Aleyhisselam'dan biz bunu biliyoruz. Kim nasıl kendisini şekillendirecekse şekillendirsin o onların bileceği iş. Biz İbrahim'in milletinden olan Allah Resulü'nün ümmetinden olan insanlar olarak asla bu rüzgara kapılmayacağız şimdiden aslında planlar yapmamız lazım şimdiden dememiz lazım ki Allah'ım şu süreç bir bitsin ben şunu şunu yapacağım evimi şunlarla dolduracağım evime şunları davet edeceğim evimde sofraları şunlar için kurduracağım demek durumundayız çünkü bu bize farklı farklı şeyler kazandıracak benim güzel kardeşlerim bakın cimrilik denilen o hastalığın Aşılacak en önemli yollarından bir tanesi sofranızı başkalarıyla paylaşmaktır. Sofranızı paylaşmaya başladığınızda hayatınızdaki başka şeyleri de paylaşmaya başlıyorsunuz. Yani beraberce oturup aynı sofrada aynı yemeğe kaşık salladığınız insanlarla paylaşma duygularınız iadeleşiyor. Dolayısıyla cimriliğin en önemli hastalığı hastalığının ilacı cömertlik Bizi cömertliğe götürecek en önemli yolda sofra paylaşımıdır. Biz İbrahim aleyhisselamdan bu hastalığımızın ilacını öğrendik. Diğer vesvesenin ilacını da Bakara suresinin inşallah 260. ayetinin gölgesinde bir dahaki ders öğrenmiş olacağız. Şimdi bütün bu söylediklerimin üzerine bir peygamber sözü size emanet ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bize bu hadisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında farklı bir yere olan onun terbiyesinde yetişmiş Mısır'da adil bir vali olarak görev icra etmiş Allah Resulü'nden kaç tane hadis bize intikal ettirmiş biz şu anda Eyüp Sultan'dayız biliyorsunuz yanı başımızda Ebu Eyüp Elensari onun da çok yakın bir arkadaşı olan gerçekten onunla arasındaki dostluk böyle dostluk ve kardeşlik noktasında bize çok önemli mesajlar veren Ukbe İbni Amir'den bir hadis nakledeceğim şimdi size geliyor Ukbe İbni Amir radıyallahu anhu Aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle bir soru soruyor kısa bir soru ya Resulallah diyor kurtuluşumuz nasıl olacak bu ne demek biliyorsunuz değil mi kurtuluşumuz nasıl olacak yani ne yaparsak Allah'ın rahmetini kazanırız ne yaparsak Allah bizden hoşnut olur ne yaparsak Allah'ın cennetini kazanır soru bu kurtuluşumuz nasıl olacak ya Resulallah cevap da soru kadar kısa bir cevap zaten aleyhissalatü vesselam efendim sözü çok fazla uzatmaz biliyorsunuz üç şey söylüyor Dilini tut evini genişlet günahların içine ağla kurtuluş bu üçünde. Dilini tut öyle her şeye atlama her şeye konuşma dilini tut ya tut. Bu senin başına bir beladır eğer bunu iyi bir biçimde kullanmasan. Kırk düğüm olsun şu düğününde kırk defa düşün bir defa konuş. Çünkü bunu yapmazsan eğer dil sana bela olur o bela da sana azap getirir Allah korusun. İkinci şey ne dedi Efendimiz evini genişlet gelsin insanlar sofralar ne kadarsa imkanların çerçevesinde aç insanlara ve günahların içinde ağla. Eğer bu üç şeyi yaparsan kurtuluş bu üç şeyde Allah bizi de kurtulanlardan eylesin Allah bizi de şu üç şeyi yapanlardan eylesin. Allah bizi İbrahim'in o güzel sofrasından hiçbir zaman mahrum etmesin. Onun hayatından beslenme, onun hayatından güzellikler almak hepimize nasip olsun. Ve hayatımızın sonuna kadar bizim yolumuz Hazreti İbrahim ve ondan önce ondan sonra gelen bütün peygamberlerin yolu olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.